Rubul İbadat 4. kitap Kitabı Esraru's-Salat ve Mühimmatihi 7 baptan müteşekkildir. 1. bab, ezan, namaz, Seçte, cemaat ve diğer kısımlarının faziletine dairdir. 2. bab, namaz, tekbir, tekbirden evvel ve sonraki haller gibi zahir amellerin keyfiyeti beyanındadır. 3. bab, <gülüyor> kalbin amellerinden olan batini şartlar beyanıdır. Dördüncü bab imamet, erkan-ı salat ve selamdan sonraki meseleler beyanındadır. Beşinci bab cumanın fazileti, adabı, sünneti ve şartları beyanındadır. Altıncı bab herkesin bilmeye muhtaç olduğu olduğu namazla alakalı umumi meseleler beyanındadır. Yedinci bab nafile namazlar beyanındadır. Bismillahirrahmanirrahim. Namazın sırları ve mühim cihetleri. Hamd bütün kullarına merhamet eden gönüllerini dinin nurları ve dini vazifeler ile doldurup aydınlatan Allah'a mahsustur. Ona hamd ederim. O azamet ve kibriyalığı ile bütün meliklerden ayrıldığı halde kullarını duaya, teşvik ve kendisinden istemeye tergip için Yalnız rahmetinin ve lütfu kereminin eseri olarak celalinin arşından dünya semasına tenezzül ederek yani celal ile değil cemal ile tecelli ederek yok mu dua eden ona icabet edeyim, yok mu istiğfar eden onu mağfiret edeyim buyurur. Kapıları açıp aradan perdeleri kaldırmak ile sultanlardan ayrılan cemaatte halvette ve her ne hal üzerinde olursa olsun kullarına namaz kılmak suretiyle kendisine münacat hatta ruhsat veren hatta ruhsat ile yetinmeyip belki bu hususa teşvik ve davet ekullarına lütufta bulunmuştur. Halbuki diğer melikler hediye ve rüşvet almadan bu gibi halvetlere müsaade etmezler. O'nun oksan sıfatlarından tenzih ederim. O'nun şanı Ali ve kadri yücedir. Valayeti ve saltanatı bürhan ve hücceti kuvvetlidir. Lütfu tamam, ihsanı bütün kullarına şamildir. Salat O'nun peygamberi ve kulları arasından seçtiği Mustafa'ya... Sallallahu aleyhi ve sellem hidayetin anahtarı, zulmetin aydınlığı olan âl ve eshabı üzerine olsun. Bundan sonra deriz ki, namaz dinin direği, yakinin dayanağı, yakınlığın başı ve taatların en parlağı olduğuna şüphe yoktur. Lüzumunda müracaat etmek üzere müftiye bir sermaye olmak için, ender ve şaz olan meselelerine varıncaya kadar son derece itina göstermek suretiyle namazın usul ve furuu ile alakalı bütün meselelerini fıkha ait Basit, Vasit ve Veciz o adlı kitaplarımızda tafsilatıyla anlattık. Şimdi biz bu mevzuda ahiret yolcusuna namazın zahiri erkanıyla batıni sırlarından bahsedecek fıkıh ilminde kendisinden bahsedilmeyen niyet, ihlas ve huşuğun gizli ve ince manalarını açığa çıkarmaya çalışacak ve bu kitabı yedi bab üzere tertip edeceğiz. Birinci bab, namazın fazileti. ikinci bab, namazın erkan zahiresi, zahiresinin tafsili. Üçüncü bab, namazın amal batınasının tafsili. Dördüncü bab, imamet ve iktidanın keyfiyeti. Beşinci bab cuma ve namazı ve adabı, altıncı bab ahiret yolcusunun muhtaç olduğu ve umumun müptela olduğu müteferrik meselelerin izahı, yedinci bab nafile, tetavvû ve benzeri ibadetlerin açıklanması beyanındadır. Birinci bab ezan, namaz, secde, cemaat ve diğer kısımlarının faziletine dairdir. Ezanın fazileti, ezanın faziletini ifade eden hadis-i şerifler. Peygamber Efendimiz buyuruyor: Sela yevmel, kıyameti ala kesibin min miskin esvede la yehvaluhum hisabum, ve la yinaluhum fza'g hatta yifrğa mma bin el nasi rjulun qra al qur'ani ibtigaa عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا بِقَوْمٍ وَهُمْ بِهِ رَادُونَ وَرَجُلٌ أَزْنَ فِي مَسْجِدِ وَدُعَاءَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَرَجُلٌ ابْتِغَ وَرَجُلٌ أُتْلِيَ بِالرِّزْقِ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْ غَلُّهُ ذَلِكَ عَنِ عَمَلِ الْآخِرَةِ Kıyamet günü insanlar hesabı bitirinceye kadar üç kimse siyah misten ma'umul bir tepe üzerine oturur. Onlar için ne korku ne de hesap münakaşası vardır. Birincisi Kur'an'ı yalnız aziz ve celil olan Allah rızası için okuyan ve kendisinden razı oldukları halde bir kavmi imamlık yapan kimsedir. İkincisi aziz ve celil olan Allah rızası için mescitte menzenlik edip insanları ibadete davet eden kimsedir. Üçüncüsü dünyada ve dünyada mal ve servetle mal ve servete sahip olup bu servet kendisini Allah'a kulluktan ve ahiret amelinden alıkoymayan kimsedir. Diğer tabıda da bir rızkı yerine bir rıkkı yazılmıştır. Buna göre kölelikle İbtila edildiği halde efendisinin hizmetini yaparken <gülüyor> hakkın hakkını da ihmal etmeyen demek olur ki bu ibadete daha güzeldir. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor. La isma'u nida'el muazzini cinnu vel insu ve la şey'un illa şehidun şehid lehu yomul kıyam. Müezzinin ezanını duyan cin, ins ve her şey kıyamet günü onun lehine şehadet edecektir. 3 Peygamber Efendimiz buyuruyor. Yedur <gülüyor> rahmani ala rasin bi müezzini hatta yefrağa min ezanin ezanihi. Allahu Teala'nın yedi kudreti lüt ve inayeti müezzinin başı üzerindedir hâ iznini bitirinceye kadar Allahu Teala'nın ve men ahsanu kavlen mimmen ile ila'llahi amila salihâ Allah'a davet edip salih ameller işleyenden daha güzel sözlü kim olur Fussilet 33. ayet kelime bu ayet tefsirinde ayetin müezzinler hakkında nazil olduğu söylenmiştir. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor. İza سَمِعْتُمْ نِدَاءَ فَقُولُوا misle, مَا يَقُولُوا الْمُؤْزِّنُوا Ezan sesini duyduğunuzda müezzinin dediği gibi siz de söyleyin. Bu müstehaptır. Yalnız hayyâlel-selah ve hayyâlel-felah denildiği zaman... La hable ve la güvete illa billa der. Qat qâmeti salâh dedi zaman. Eka Allah ve edamı ha maddet semavat ve alârdu der. Sabahı biz anında. salatu khair min an-nûl zaman da. ve berarte ve ve nasahte der. Ezan bitince. Allahım Rabb ha zihid dâveti tam. وَالصَّلَاتُ الْقَائِمَةِ اَتِ مُحَمَّدٍ اَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالدَّرَجَةَ الْرَفِيَةَ وَبْعَاسُ مَقَامًا مَحْمُودًا لِلَّذ۪ي وَعَدْتَهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ Ey şu daveti tamme ve salat-ı Rabbi olan Allah'ım. Muhammed aleyhisselama vesile Vazilet ve üstün dereceler ver. Makam Mahmud'u, büyük şefaat makamını ona ver. Sen onu vadettin. Sözünden dönmezsin Allah'ım. duasını okur. Said İbni Müseyyyeb der ki, Kırlarda namaz kılan kimsenin sağında ve solunda iki melek durur. Ve onunla kılarlar. Ezan okur ve kamet getirirse, arkasında dağlar gibi melekler saf bağlar. Farz namazların fazileti ayet. İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûta. Muhakkak namaz mü'minler üzerine vakitlenmiş olarak farzdır. Nisa 103. ayet-i kerime. Bu husustaki hadis, hadisler peygamber efendimiz خَمْسٌ سَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهَ عَلَى الْاِبَادِ İbâdî فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ وَلَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا إِسْتِخْفَافَ بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهُ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يَأْتِي بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهُ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ azbehu ve insa edkhalehul cennete edkhaletul 5 vakit namazı Allah kullarına farz etmiştir eksiksiz olarak erkan ve adabına riayetle o namazları kılan kimseyi Allahu Teala'nın cennete koyacağına vaadi vardır İstenildiği gibi o namazları kılmayan kimseye Allahu Teala'nın vaadi yoktur. Dilerse onu tazip, azaplandırır, dilerse de cennete kor buyurdu. Yine peygamberimiz buyuruyor. Meselü salavatul hamse meselil nehrin az az bin kamrin bi bi babi ahadikum tehimu bihi kullayyin min khams marratin fama tarawne zalike yubqi min daranihi qalu la shay'a qala sallallahu aleyhi ve sellem fa innes salawat al khamsa tuzhibu zunube kema yuzhibu al terane 5 vakit namaz kılan evinin önünde bol miktarda akan tatlı bir suya günde 5 defa dalıp yıkanan gibidir. Bu adamda bir bu adamda kir namına bir şey kalır mı? Hayır, bir şey kalmaz dediler. Peygamber Efendimiz işte su kiri giderdiği gibi 5 vakit namaz da günahları mahveder. Yine peygamberimiz buyuruyor. İnne salavatu kefaretun lima beynehunna ve ma uttinib üç tunibetil kebairu Muhakkak ki 5 vakit namaz kebairden kaçınmak şartıyla aralarındaki küçük günahlara kefaret olurlar. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor. Beynene ve beynel munafiqina şuhudul atmati atmeti ve subhi la yeste bizim ile münafıklar arasındaki fark yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılmaktır. Onlar bunlara güç yetiremez. Yine Peygamber Efendimiz men leqiyallahu ve huve مُضَيِّئٌ لِسَّلَاةِ لَمْ يَعْبَعِ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَسَنَاتِهِ Namazı zayi ettiği halde Allah'a mülaki olan kimsenin diğer iyiliklerini Allah değer vermez. Diğer bir hadisinde اِسَّلَاةُ اِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَدْ دِينَ Namaz dinin direğidir. Onu terk eden şüphesiz dini yıkmış olur buyuruyorlar. Su ile Resulullah eyyil a'mali efzalu fe gale salatu li vaktiha. Peygamber Efendimiz'e hangi amel eftaldir diye sordular. Peygamberimiz de vaktinde kılınan namazdır diye cevap verdiler. Diğer bir hadisinde Men <gülüyor> ha Fazalı alı 5'ı ikmali tühuri ha ve ve mawaqiyeti ha, kâne lhe nûran biruhanı yu mel qiyameti. Taharetini ikmal ve vakitlerine riayet ederek 5 vakit namaza devam eden kimsiye o namaz kıyamet gününde nur, hüccet ve delil olur. Kim namazı zayi ederse en fena insanlar olan Firavun ve Haman ile Haşrun Nur buyurmuştur. Yine peygamber efendimiz <gülüyor> Cennetin anahtarı namazdır buyurmuştur. Diğer bir hadiste مفترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة ولو كان شيء أحب إليه منها لتعبد به ملائكته فمنهم راكع ومنهم ساجد ومنهم قائم وقاعد tevhidten sonra namazdan daha sevimli bir ibadeti Allahu Teala kullarına farz etmemiştir. Eğer namazdan daha çok sevdiği bir ibadet olsaydı, şüphesiz melekler onunla ibadet ederlerdi. Halbuki meleklerin kimisi raki yani rükû eden, kimisi secit, kimisi kaim ve kimisi de kaittir. Yani oturmak oturarak Diğer bir hadiste peygamber efendimiz ''Men terekessalâte müteammiden feqad kefere'' ''Kasten namazı terk eden kafir olur.'' buyururlar. Yani düğümünün çözülmesi ve direğinin yıkılmasıyla imandan sıyrılıp küfre yaklaştı demektir. Bu ifade bir memlekete yaklaşan kimse için artık gitti ve oraya girdi dediğimiz gibidir. Diğer bir hadisinde: Men terkes salate mutaamiden fekad biriy min zimmeti Muhammedin aleyhisselam aleyhisselam. Kasten bir namazı terk eden Muhammedin aleyhisselamın zimmetinden uzaklaşmış olur buyurur ve kim ki güzel abdest alır sonra namaza gitmeyi kastederse bu niyeti devam ettiği müddetçe namazda imiş gibi sayılır. Attığı her adımın yerine bir sevap yazıldığı gibi diğer adımı yine de bir günahı mahvolur. İkameti duyan kimsenin namazı tehir etmesi uygun olmaz. Namazda en çok ecir alan evi camiye en uzak olanınızdır diye ilave ederler. Niçin böyledir sorularına da fazla adım attığı için diye cevap vermiştir. Rivayet olundu ki Ru'ye en evvelen ma yunzaru fihi min amelin abdi yevmel kıyameti es salatu fe in tammeten bilet minhu ve Sairu amelihi ve in vucidet Vcidet na Vcidet nasaten Ruddet aleyhi ve Sairu Kıyamet gününde kulun ilk bakılacak ameli namazdır. Eğer namazı tamam bulunursa hem namazı ve hem de diğer amelleri kabul olunur. Eğer namazında noksanlığı var ise namazı da diğer amelleri de reddedilir. Diğer bir hadisinde peygamber efendimiz Ebu Hureyre'ye hitaben Ya Ebu Hureyre Mer Hureyre'te mür ehleke bis salati fe innallaha ye'tike bir rızki min haysu la Tahtesibu ya Ebahureyle, ifrad aileni namaz ile emret. Muhakkak Allahu Teala ummadığın yerden rızkını sana gönderir. Buyurmuş buyuruyorlar. Namaz kılan sermayesi halis olmadan kar edemeyen tüccar gibidir. Namaz kılan kimsenin de farzları eda etmeden nafileleri kabul olmaz. Namaz vakti gelince Hazreti Ebubekir yaktığınız ateşi söndürmeye kalkın buyururlardı. Erkanı salatı, erkan namazı erkanıyla tamamlamanın fazileti. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Meselü salati mektubetin ke meselil mizani Men evfa istofa farz namazlar mizan gibidir. Kim ki namazı adabına riayet ederek hakkıyla kılarsa mükafatını da bol alır. Yezid Rekkaşi diyor ki: "Kânet salatu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müsteviyeten ke'enne ke'ennaha mevzûneten." Peygamber Efendimizin namazı birbirine denk sanki tartılmış gibiydi. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor. İnne raculayni min ümmeti leygumanu ila's salati ve ruku'uhuma ve sucuduhuma vahidun ve inna ma beyne salatihima ve ma beyne's sema'i vel ard. Benim ümmetimden iki kişi aynı şekilde bir namazı kılar. Rükû ve secdeleri müsavi fakat sevaptaki dereceleri yer ile gök arası kadardır. Peygamber Efendimiz burada huşû ile namaz kılmaya işaret etmiştir. Yani her ne kadar ikisi de aynı adab ve şeriatle şeriate riayetle kıldıysalar da Birisinde huşu daha fazla ise ejride daha çok oldu demektir. Yine Peygamber Efendimiz la yanzurullahu yemen kıyameti ila ila abdi la la yuqimu sulbehu bine ve rukugi ve sujudhi. Ruku ile secde arasında ayağa kalkmak suretiyle. Belini ve sırtını doğrultmayan kimseye kıyamet gününde Allahu Teala bakmaz buyurmuştur. Sahih İsnad ile Ahmet Ebu Hureyre'den rivayet etmiştir. Yine Peygamber Efendimiz اَمَا يَخَافُوا الَّذ۪ي يُحَوِّلُوا وَجْهَهُ فِي الصَّلَاتِ اَنْ يُحَوِّلَهُ اللّٰهُ وَجْهَهُ وَجْهَ هِمَارٍ Namaz kılarken yüzünü sağa sola çeviren kimse yüzünü Allah Teala'nın himar yüzüne çevireceğinden korkmaz mı buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki himar eşek yani merkep sureti demek. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men salla men sallasa salaten li vaktiha ve isbagh wudu'aha وَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا وَخُشُوَةَهَا أَرَجَتْ وَهِيَ بَيْضَاءُ مُسْفِرَةٌ مُسْفِرَةٌ مُسْفِرَةٌ حَافِزَكَ حَافِزَكَ اللَّهُ كَمَا حَافِزَتْنِي وَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ وَقْتِهَا ولم يسبغ ركوعها ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها ارجت وهي سوداء مظلمة وتقول ضيعك ضيعك ضيعك الله كما ضيعتني izakanet haysu şa Allah lutfet kema yulufu sevul sevul halku yus fe yud, fe yud bihe kim ki abdestini güzel alır namazını vaktinde kılar ruku ve secdudunu tamamlar huşuna riayet ederse Beyaz ve parlak olduğu halde yükselir ve lisan haliyle benim hakkıma riayet ettiğin gibi Allah da seni korusun der. Kim ki abdestini güzel almaz, namazını vaktinde kılmaz, ruku, sucud ve huşuna riayet etmezse siyah ve karanlık olduğu halde yükselir ve lisan haliyle beni zayi ettiğin gibi Allah da seni zayi etsin der. Ta ki Allahu Teala'nın dilediği yere gittikten sonra bir paçavra gibi dürülür ve adamın suratına çarptırılır. Diğer bir hadisinde esve'un nasi soriqatan lizi yasriku min as İnsanların en fena hırsızı namazından çalandır buyurmuştur. İbn Mesud ve Selman Allahu Onlardan razı olsun namaz bir ölçektir. Kim dolu dolu ölçer onu hakkıyla muhafaza ederse bol mükafat alır. Kim de eksik ölçerse eksik ölçenler hakkında Allahu Teala'nın buyurduğu veylini hatırlasın buyurmuşlardır. Cemaatin fazileti. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Salatul cemaati taftilu salatil fezlil ve 72 derecedir. Cemaatle kılınan münferit kılınan namazdan 27 derece faziletlidir. Buhari ve Müslüm İbn Ömer'den rivayet etmişlerdir. Ebu Hureyre'ye anlatıyor. "Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem fakada nasen fi ba' fi ba'din, Sallevati Kale leka hemem tu en Mur Racülen Yusalle bin nesünme uh halifee ile rücein yet hallefe an ve uharıka buyut tehum efendimiz bazı vakitlerde bazı kimseleri Namazda göremeyince buyurdu ki kendi kendime şöyle düşündüm. Bir kişiye namaz kıldırmayı emredeyim. Sonra cemaate iştirak etmeyenlerin evlerini yakayım. Diğer bir rivayet sünne uhalife ila rucalun yetehallafun anha fa'amura bihim ve tuharriqa aleihim بيوتهم بهزميل خطب ولد ولو علم أخاه أحدهم أنه يجيد عزما سمينا إمر ما لشهيدها. Sonra namaza gelmeyenlere gideyim ve emredeyim de bir bağ odun ile evleri üzerlerine yaktırılsın. Yani içinde oldukları halde evleri yakılsın. Eğer onlardan bir tanesi yağlı bir kemik veya 12 ok alacağını bilse o yatsı namazına gelirdi. Osman radıyallahu an merfuan rivayet ettiği bir hadiste "Men şehida işâğa, e fakânma qâma nisfâ lîlätin; vmen şehida subho, fakânma qâma lîlätan." Yasın namazını cemaat ile kılan yarı geceye kadar ibadet etmiş, sabah namazını cemaat ile kılan ise gecenin tamamını ibadet ile geçirmiş sayılır deniliyor. Müslüm merfuan rivayet etmiş, Tirmizi ise Osman'dan mevkufen rivayet ettiğini söylemiştir. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, ''Men salle salate fi cemaati fe gad melâe e nehrehu ibadetin bir vakit cemaat ile namaz kılan gününü ibadet ile doldurmuş olur.'' Said İbni Müseyyip diyor ki 20 senedir ben mescitte iken ezan okunur yani vaktinden evvel camiye gider ve ezanı mescitte dinlerdim. Muhammed İbni Vasi diyor ki dünyada yalnız 3 şeye heves ettim. Sapıtmaya eğrildiğim vakit beni doğrultacak, ikaz edip yola getirecek bir arkadaşa 2- Meşakkatsiz helal nafakaya. Üç, faziletini ihras etmek üzere huzur içinde cemaat ile namaz kılmaya. Rivayet olundu ki Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah bir defa bir cemaate namaz kıldırdı. Namazı bitirince cemaate dönerek şeytanın bana verdiği vesvese ile kendimi herkes, herkesten üstün görmeye başladım. Bir daha Namaz kıldırmam dedi. Hasan-ı namazla alakalı ve dini meseleleri öğrenmek için alimlere başvurmayan kimsenin ardında namaz kılmayın buyurmuştur. Nehai cahil iman deniz içinde su ölçen kimseye benzer, ziyade ve noksanını ayırt edemez. Hatemi Esam... Bir vakit cemaat namazdan geri kaldığımda beni yalnız Ebu İshak taziye etti. Eğer bir çocuğum ölse en aşağı beni yirmi bin kişi taziye ederdi. Çünkü insanlar katında dini musibeti dünyevi felaketten daha ehvendir demiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh der ki ezanı, ezanı duyduğu halde icabet etmeyen kendisi hayrı düşünmediği gibi onun içinde iyilik düşünülmemiştir. Ebu Hüreyre radıyallahu an kulağına erimiş kalayın dökülmesi ezanı işitip de namazını namaza icabet etmemekten daha hayırlıdır demiştir. Rivayet olundu ki Meymun İbn Mihran namaz kılmak için mescide gidiyordu. Namazın kılındığını kendisine haber verdiklerinde kendi kendine cemaatle bir namazın fazileti benim nazarında Irak valiliğinden daha sevimlidir dedi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz bir hadisinde "Men salle erba'ine yevmel salavatı fi cemaatatin la tafutuhu fiha tekbira tu -ihr tekbutul ihrami كتب الله لها برائتين" Berâeten minel nifâqi vel velberâeten Kırk gün iftitah tekbirini kaçırmamak şartıyla beş vakit namazı cemaat ile kılan kimseye Allahu Teala biri nifaktan, diğeri de cehennemden azat olmak üzere iki berat yazar. Denildi ki kıyamet gününde bir kavim yüzleri parlak yıldız olduğu halde haşr olacaktır. Melaikeler sizin ameliniz ne idi ki yüzünüz böyle parlaktır diye sorarlar. Onlar ezanı duyunca başka hiçbir şeye bakmaz, hemen abdest alır namaza giderdik derler. Bir taife daha haşr olacak ki bunların da yüzleri ay gibi, bunlara da aynı sual sorulunca biz vaktinden evvel. Abdest alırdık diye cevap verirler. Sonra yüzleri güneş gibi olan bir taife görülecek. Bunlar da biz ezanı mescitte dinlerdik diyeceklerdir. Rivayet olundu ki Selef iftitah tekbirine yetişemeyenleri üç gün bir vakit cemaate yetişmeyenleri ise bir hafta taziye ederlerdi. Secdenin fazileti. Peygamber Efendimiz buyuruyor. Ma tegarrebel bebe. Abdu Allahu bi şeyin efzele min sucudin hafiyyen. Kul gizli secdelerinden daha üstün hiçbir şey ile Allah'a yaklaşamaz. Yani kendisini Allah'a en çok yaklaştıran evinde kıldığı nafile namazlarıdır. Diğer bir hadisinde ma min Yescudulillahi secdeten illa rafa'atuhullah biha darajatan wa hatta anhu biha Herhangi bir Müslüman Allah'a secde ederse Allah Teala onun bir günahını affeder ve kendisini bir derece yükseltir buyurmuştur. روي أن رجلا قال للرسول الله صلى الله عليه وسلم أود الله أن يجعلني من أهل شفاعتك وأن يرزق يرزقني fil في الجنة فقاله صلى الله عليه وسلم عني Bi kesreti sucud. Rivayet olundu ki bir zat peygamber efendimize Ya Resulallah, Allah'a dua et. Beni senin şefaat edeceğin kimselerden kılsın ve cennette sana komşu olmanı nasip etsin. Peygamber efendimiz sen de bu hususta çok secde etmekle bana yardımcı ol buyurdular. Akrabu mâ yekune, Abdu <gülüyor> ile Allahu Teala enyeku ne sacidenkulun Allah'a en yakın olduğu secde halidir. Kur'an- ı Kerim'de ve Sudu vecu ve va Secde et, yakın ol alak Suresi 19 ayet kelime. Siah muhum fi vcu min eserir sucud sima ve alametlerinde yüzlerinde secde eseri zahirdir. Fetih Suresi 29. ayet kelime. Ayet-i Celilesi münasebetiyle denildi ki secdede yüzlerinden toprağa den kısmıdır. Yine denildi ki huşu nurudur. Batından zahire kalplerden yüzlerine vurur ve parlar doğrusu da budur. Bazıları bu kıyamet günü abdest eserinden yüzlerine parlayan murdur dediler. İze garra'nu ademes cedete fe secede etzel şeytan yebki ve yekulu ya veylehu umira ibnu ademe bisucud fe secede felehu'l cennetü ve umiru tu ene bis sucudi fe aseytu falyen ademoğlu secde ayetini okuyup secde ettiği vakit şeytan uzaklaşarak vay bu adam secde ile emrolunduğu secde etti cenneti kazandı ben ise cennet ben ise secde ile emrolunduğum isyan ettim cehennemi boyladım diyerek ağlar Ali İbni Abdullah İbni Abbas'dan rivayet olundu ki her gün bin kere secde ederdi. Bu sebeple kendini seccat, çok secde edici diye çağırırlardı. çağırırlardı. Ömer bin Abdülaziz'in de daima toprak üzerine secde ettiği rivayet edilir. Yusuf İbni Esbat, ey gençler fırsatı ganimet bilin, hastalık ve ihtiyarlık gelmeden... Allah'a secde edin. Benim haset ettiğim tek kişi adabına riayetle rükû ve secde edendir. Ne yazık ki o benden geçti. İhtiyarladığı için bunları uygun şekilde yapamıyordu. Said İbni Cübeir dünyalıkta mahzun olduğum tek şey secdedir. Yani dünya hayatından kaybettiğim hiçbir şeye üzülmem. Yalnız secde edemediğime üzülürüm demiştir. Ukbe İbni Müslim, Allah katında en sevgili haslet, kulun Allah'a mülakatını sevmesidir. Kulun Allah'a en yakın olduğu anı secdeye kapandığı andır, demiştir. Ebu Hureyre, kulun Allah'a en yakın olduğu an secde, secde ettiği zamandır. Secde halinde çok dua edin, buyurmuştur. Huşuğun fazileti namazda Huzuru kalbi emreden ayetler ve eqimus salatel zikri, beni zikretmek için namaz kıl, Taha suresi 14. ayet-i kerime. Ayet-i celile ve la tekun minel gafilin, gafillerden olma, Araf suresi 205. ayet-i kerime. Diğer ayeti celile öle takrabu ssalate ve entum sukera hatta talemu ma Sarhoş olduğunuz halde söylediğinizi bilip anlayıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Nisa suresi 43. ayet-i kerime. Bazıları bu ayette sarhoşluk kelimesine Dünya meşgalesi veya dünya sevgisi ile sarhoş olduğunuz vakitte de namaza yaklaşmayın manasını vermişlerdir ve İbn Munebi diyor ki ayetten Murat zahir manasıdır. Bu ayette yalnız içki değil dünya meşgalesinin de sarhoşluğuna da tembih vardır. Çünkü Allahu Teala illeti beyan ederek hatta tağdem ma la hatta tağdem ma la tevulune Ta ki dediğinizi bilinciye kadar. Nisa Suresi 43. Ayet-i Kerime Nice namaz kılanlar var ki içki içmemişler fakat namazda ne okuduğundan haberi yoktur. Çünkü dünya meşgalesi içmeden kendisini sarhoş etmiştir. Peygamber Efendimiz bir mübarek kelamında Men sallerak ateyni lem yuhaddis nefsehu fihime bir şeyin minnet dünya, gufirelehume tead dememinzen bihi. Dünyalıktan gönlüne bir şey geçmeden huzur ile iki rekat namaz kılan kimsenin geçmiş günahları mağfiret olunur buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz dinneme Salatu, Temekkunun ve Teva ve Tedar ve teevun ve tenedümün, taun yleyke feteulu Allah'ım ve Allah'ım ve femmlem yefal he zefehiye Hidacun Namaz e, ancak huzu hu, hu, hu, huzu tevazu, niyaz, Elem hasret ve Nedamettir Elini ellerini koyup Allah'ın Allah'ın, derseniz bunu yapmayan kişi namazında eksiklik yapmış olur. Geçmiş peygamberlere inen semavi kitaplarda Allah Teala'nın şöyle buyurduğu rivayet edilir. Ben herkesin namazını kabul etmem. Ancak az Azametim karşısında tevazu ile eğilen kullarıma kibir etmeden ve benim rızam için aç fakirleri doyuran kimselerin namazını kabul ederim. Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor: Inne me furudet salatu ve umira bil hacci ve tawafi ve usiratil menasike. Li zikri Namazın farz olması, haç ve tavaf ile emredilmesi, menasikin bildirilmesi ancak Allah'ı hatırlamak ve zikrini ikame içindir. Zikrettiğin maksudun ve aradığın Allah'a karşı gönlünde saygı ve heybet olmazsa zikrin ne değeri olur? Yine Peygamber Efendimiz tavsiyede bulunduğu bir kimseye iza salleyte fessali salate müeddian namaz kıldığın vakit nefsine hevasına ve ömrüne veda eden ve meblasına teveccüh eden gibi namaz kıl buyurmuştur. Nitekim Allahu Teala ya yuhan insanu inneke kadhun ila rabbike ila rabbike kadhan femulaki ey insan sen rabbinin cezasını bilir dünyada ona göre ameli say gayret edersin ki elbette o amelin mükafatına ulaşırsın İnşikak suresi 6. ayet-i kerime diğer ayeti celilede ve tagallahü yuallimukumullah ve Allah'tan ittika takva edin Allah size her şeyi talim eder, öğretir. Bakara suresi 282. ayet-i kerime. Diğer ayet-i celile de ettakullaha ve alimu annakum mülakuhu. <gülüyor> Allah'tan korkun ve biliniz ki ona mülaki olacaksınız. Bakara 223. ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde men lem tenha hu salatuhu anil Fapşay ve menkaratı, lim yezdet min Allah illa budan. Sahibini fenalıktan alıkoymayan namaz, Allah'tan uzak uzak olmaktan başka bir şeyi arttırmaz. Namaz Allah'a münacat, gizli yalvarıştır. Gaflet ile münacat olur mu? Bekir İbni Abdullah ey Ademoğlu! Mevla'nın huzuruna izinsiz girip tercümansız konuşmak istersen bunu yapmak senin için mümkündür. Nasıl olur diye sorarsan güzel abdest alır, namaz kılacağın yere gidersin. İşte müsaadesiz huzura girmiş ve tercümansız olarak kendisiyle konuşmuş olursun. Zeti Ayşe radıyallahu anhümadan rivayet olundu ki, Kıyam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem muhaddisuna ve muhaddisuhu feiza hazaretis salatu fekeennehü lem yarifne ve lem na'rifhu Peygamber Efendimiz bizimle biz de onunla konuşur, güler ve sohbet ederdik. Fakat namaz vakti gelince Azamet-i ilahiden olacak. Sanki o bizi bilmez ve biz de onu bilmez, birbirimizi tanımaz gibi olurduk. Peygamber Efendimiz başka bir hadisinde: "La yanzul Allah ila salati, la yuhddiru yuhddiru al-rjulu fiha qalbehu ma'bbedenihi." Kişinin bedeni ile kalbini, huşu ile hazırlamadığı bir namaza. Allahu Teala bakmaz değer vermez buyurmuştur Halil İbrahim Aleyhisselam namaza durduğu vakit kalbinin çarpması 2 mil mesafeden duyulurdu said et Tenuhi namaza durduğu vakit göz yaşları ile devamlı olarak göz yaşları devamlı olarak akardı Ra Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Raülen ya besu bi fi salati fa qala la galbu Peygamber Efendimiz namazda sakalı ile oynayan bir kişi gördü ve eğer bunun kalbinde huşu olsaydı azalarında da olur ve sakalı ile oynamazdı buyurmuştur. Rivayet olunduğu ki Hasan-ı Basri bir kişinin namaz kılarken çakıl taşlarıyla oynadığını gördü ve sonra da Allah'ın beni cennet hurileriyle evlendir diye dua ettiğini duydu. Kendisine ne fena talipsin? Ne fena talipsin ki bir yandan hurileri isterken öte yandan çakıl taşlarıyla oynuyor ve mehir olarak onları takdim ediyorsun dedi. Halef İbne Eyyûb'a Sinekler sana eziyet vermiyor mu? Niçin elin ile onları kaçırmıyorsun diye sorduklarında ben namazımı ifsaat edecek bir harekette bulunamam diye cevap vermiştir. Peki bunların eziyetine nasıl tahammül ediyorsun diye sorduklarında Padişahların kırbaç cezasına çarpılan fena adamlar o kamçılara muhtelif sebeplerle tahammül eder hiç Ses çıkarmaz ve bununla övünür, övünürlermiş. Ya ben Rabbimin huzurunda dururken bir sinekten dolayı çırpınayım mı demiştir. Müslüm İbni Yasar'dan rivayet olduğuna göre namaz kılacağı zaman çoluk çocuğuna siz istediğiniz kadar konuşun. Çünkü ben huzur ilahide sizi duymam dermiş. Yine rivayet edildiğine göre bu zat Basra'da camide namaz kılarken... Caminin bir tarafı yıkıldı, İnsanlar gürültüden ne oldu diye camiye koştukları halde kendisinin selam verinceye kadar bu halden haberi bile olmadı. Hazreti Ali ibn Ebi Talip kerramallahu ve çehu namaza duracağı vakit benzi sararır ve vücudu titrerdi. Ne oluyorsun ya Emir el-Minnin diye sorduklu sorduklarında Allah Teala'nın yerlere, dağlara ve göklere arz edip de onların kabulünden kaçındıkları ve benim boynuma aldığım ilahi emaneti ödeme zamanı gelmiştir. Nasıl korkmayayım?" diye cevap verirdi. Hz. Hüseyin'in oğlu Hz. Ali'nin Hz. Ali'den rivayet ediyor ki Abdest alırken rengi solardı. Bunun sebebini sorduklarında "Kim'in huzuruna çıkmak için hazırlandığımı bilmiyor musunuz?" diye cevap verirdi. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh rivayet olunduğu Davud aleyhisselam ilahi beytine cennete kim girecek ve kimin namazını kabul edeceksin diye vaki münacatı üzerine Allahu Teala beytime girecek olan ve namazını kabul edeceğim kimseler benim azametim karşısında tevazu gösteren gece ve gündüzde beni zikreden benim rızam uğrunda kendi şehvet kendini şehvetlerden çeken açları doyuran gariplere dost olan zedelere acıyan kimselerdir işte bu gibi kim bu gibi işte bu gibilerin nurları göklerde güneş gibi parlar. Bunların dualarını icabet eder ve isteklerini veririm. Cehaletlerine hilim, gafletlerine zikir, zulmetlerini ise nur kılarım. Bu gibiler cennetin en üstün makamı olan Firdevs gibidir. Irmakları kurumaz, meyveleri solmaz buyurmuştur. Hatime Sam radıyallahan rivayet olundu ki Kendisine namazından soruldukta vakit yaklaşınca güzelce abdestimi alır, namaz kılacağım yere gider, orada oturur, aklımı başıma alır, sonra namaz için ayağa kalkarım. Kabe'yi iki kaşım arasına, sıratı ayaklarımın altına, cenneti sağıma, cehennemi soluma, Azrail'i tepemde kabul eder ve bu namazı ömrümün sonu olduğu için son namazım diyeti kabul eder, korku ve ümit ile huzur Rabbül aleminde durur, tahkik ile tekbir alır, ağır ağır ve manasını düşünerek Kur'an okurum. Tevazu ile rükû eder, huşu ile secdeye kapanırım. Sağ ayağımı diker, sol ayağımı yatırır, üzerine otururum. Namazımı ihlas ile kılarım, ondan sonra da yine kabul olup olmadığını bilemem, korkusunu saklarım diye cevap vermiştir. Abdullah İbni Abbas radıyallahu an manasını düşünerek huzur ve huşu ile kılınan iki rekat namaz, gafil kalp ile akşamdan sabaha kadar kılınan namazdan hayırlıdır buyurmuştur. Mescit ve namazgahların fazileti ayet. İnnema ye'muru <gülüyor> mesacidi'llahi men amena billahi vel yevmil ahire. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler tamir eder, mamur eder. Tevbe 18. ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz bir mübarek sözünde "Men bena lillahi mesciden velav kemif hassi" Katatin bina Allahu lehu kasran fil cenneti Kim kuş yuvası kadar olsun bir mescid inşa ederse Allahu Teala ona cennette bir köşk in et inşa ettirir Yine Peygamber Efendimizden men elife mesciden elife Allahu Teala mescit ile ülfet edeni Allahu Teala himayesine alır. Yine Peygamber Efendimiz "İza dakhala ahadukum meclise fel Sizden biriniz mescide girdiği vakit oturmadan evvel iki rekat namaz kılsın. Buna tahiyyetül mescid namazı derler. Girdiği vakit namaz kılmayacaksa ve vakti kerahat olmayıp vaaz ve nasihat ve tilaveti Kur'an gibi bir şey olmuyorsa tahiyyetül mescid niyetiyle iki rekat namaz kılınır. Yine peygamber efendimizden La salateli caril mescidi illa fil mescid Mescidin içi dururken civarında namaz olmaz. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. El meleiketu tusalli ala ahadikum ma madame fi musallahu lezi yusalli fihi taqulu Allahumme salli aleyh Allahumma Allah'ım merham hu Allah'ım maafir Allah'ım lehu ma lem yuhdis ev min minel mescid namaz kıldığı yerde oturan kimse konuşmayıp mescidden çıkmadığı müddetçe melekler onun için istiğfar eder ve Allah'ım sen ona salat et, Allah'ım sen ona rahmet et Allah'ım sen onun günahlarını bağışla diye dua eder. Diğer bir hadisinde de yetifi fil akiri zamanı nasun min meti yetun el masajde feyak fiyqudun fiha hilkan. ''Hilakan zikruhum müddünye ve hubbul dünya la tuğccalisuhum feleyse lillahi bihim hacetun.'' ''Ümmetimden ahir zamanda öyle insanlar gelecek ki onlar mescitlerde halka halka oturacaklar. Gayeleri Allah'ı zikir değil onların zikirleri dünyalık ve dünya sevgisidir. Onlarla, onlarla arkadaş olmayın.'' Allah Teala'nın onlara ihtiyacı yoktur. Yine rivayet ediliyor ki Allah Teala diğer bazı semavi kitaplarda inne buyuti fil ardil masacidu ve inne zuvari fiha ummaruha fetuba li abdin tatammere fi beytihi sunmezarani Fi beyti fe hakkun alâl mezûri en yükrimeh Yeryüzünde benim beytlerim mescitlerdir. Bu beytlerdeki ziyaretçilerim de onları ibadet ile imar edenlerdir. Müjde ol kimseye ki evinde temizlendi. Sonra benim evimde beni ziyaret etti. Ziyaretçiye ikram ziyaret olunana borçtur buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte "İze ra'aytum mercele mescide fe feshhedulehu bil iman." Camiye devam edennin imanına şahadet ediniz buyurmuştur. Said ibn Müseyyeb diyor ki Mescitte oturan Rabbinin huzurunda oturmuş olduğundan kendisine layık olan böyle bir huzurda hayır söylemektir. Hazreti Peygamberden nakledildi ki El, hadis, el hadisu fil mescidi ye'kulul has, hasenati kema te'kulul beha'imul haşiş, haşişe Hayvanların kuru otu yediği gibi camilerde dünya kelamı konuşmak da sevapları mahveder. Nehai diyor ki gece karanlığında camilere gitmeyi cennete girmenin sebeplerinden sayarlardı. Enes bin Malik buyuruyor ki mescitte ışık yakan kimse için o ışık devam ettiği müddetçe istiğfar ederler. Hazreti Ali kerramallahu ve çuhu. Ve çehu insanın insan öldüğü vakit namaz kıldığı yer ile amelinin olundu olduğu yer kendisi için ağlarlar buyurdu. Ve sonra da Femâ bekest aleyhim aleyhim semâû vel ardu ve mâ Küfür ve şirkleri sebebiyle onlara gök ve yerler ağlamadı ve onlara müsaade edilmedi. Duhan Suresi 29. ayet-i kerime mealindeki ayeti celaliyi okudu. İbn Abbas ölen Müslüman'ın namaz yeri 40 sabah onun için ağlar demiştir. Atay Horasanî insan nerede namaz kılarsa o mekan o mekan öldüğü vakit ona ağlar. Kıyamet gününde lehine şehadet eder demiştir. Enes bin Malik her nerede namaz kılınır veya zikrullah yapılırsa bütün etrafındaki yerlere karşı iftihar eden ve yedi kat yerlerden itibaren onu tepşir ederler. Kim, bir yere, kim ki bir yerde namaz kılarsa orası ona karşı süslenir. Yine denildi ki neresi dünya olursa olsun bir kavim bir yere indimi o yer o kamele ya lanet eder veya dua eder.